اعوذ بالله من الشيطان Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Rableri katında onların mükafatı içlerinden ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacakları ad cennetleridir Allah Onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim? Allah yolunda malından bol bol verirse, cennet kapılarında ey Allah'ın kulu buraya gel, burada büyük hayır vardır denilir. O kimse namazı seven ve çok namaz kılan kimselerden ise, namaz kapısından çağırılır. Allah yolunda cihat eden birisi ise, cihat kapısından çağırılır. Sadaka verenlerden ise, sadaka kapısından çağırılır. Oruç tutmayı seven ve çok oruç tutanlardan ise, ...reyyan kapısından çağırılır. Allah'ım... ...Senden... ...Cennette... ...yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım... ...Senden... ...benim için... ...hayırları açmanı... ...işlerimin... ...hayırla sonuçlanmasını... Önceki açığı ve gizlisi ile her türlü hayrı cennette yüksek dereceler istiyorum.